Özgürlük, adalet ve hukuk güvenliği ile ilgili e, programımız e, hukuk politik tarafından işgal edildi. Bunu e, söylemeliyim. Uzun süredir işgal ediliyor aslında da yer yer birazdan. Yani gizli bir takım hesapların da yapıldığını düşünüyorum ama. Artık işgal yerine bizi e, devre de değil Biz, ama biz yani. bu işgale razıyız. <gülüyor> E, hukuk güvenliği programının bugün e, sahibi sunucusu ve e, içeriğinin hazırlayıcısı ve bize güzel müzikleri sunacak olan hukuk politikten avukat arkadaşım Ümit Altaş. E, ne çok, konuşacağız? Neler dinleyeceğiz? Çok teşekkür bizim? ederim ama üstadım sadece şeyi bir müdahale edeyim. E, güzel şarkılar garantisini veremiyorum. Özellikle böyle İş hukuk olunca baya şarkıda estetik Acılı. değerler düşebiliyor. Yer yer estetik değer de düşüyor. Tabii ki acılar da var. Onun için biraz daha içerdiği sözler üzerine gideceğiz. Onun için dinleyicilerimize hani çok güzel, inanılmaz şarkılar çalacağız. Güvenmesini veremiyorum. İçinde özgürlük, demokrasi, i̇çinde hukuk umut, aslında. hukuk, adalet... Evet yer yer e, o şekilde olan isterseniz ilk cabu tem şark... şey, şekva var diyebilir miyiz şikayet yani. E, tabii tabii evet. şikayet olmadan e, ve... şikayet olmadan iyiye ulaşılmaz. Eleştiri <gülüyor> olmadan. Belki umut umut kavramının daha da az olduğu olur. İsterseniz dinleyelim dinledikten sonra konuşalım. Bu arada e, tabii bize eşlik eden de meslektaşımız, üstadımız yine avukat Güşakkaya da var. E, Güşakkaya Konuk değil aslında o bizim uzun süredir programımızın e, bayağı hazırlayıcılarından oldu. Çünkü onun eleştirileriyle eleştirilerinden e, esinlenip bir sonraki programda e, farklı şeyler ilave ettiğimi konuşmalara e, programı biliyorum ya. Yani. Evet kendisi arkada durmak. Öze, özellik, ama... Özellikle baro seçimlerinden sonraki eleştirileriyle evet. <gülüyor> eksikliklerimizi tamamlama konusunda katkılarının olduğunu söyleyeceğim. Ama arada ses verse de iyi olur çünkü artık e, dinleyici de şey diyor kim bu Gülşak Kaya? Orada gerçekten Gülşak Kaya diye birisi evet. var mı? Arada böyle hani isterse arada bir ses verirse biz de evet, dinleyicimize... Açık, açık Radyo'nun açık radyonun, e, programcıları arasında derin programcılar... Ee, ...var hmm. demesinler. Evet Gülşah... Değil, ...arkadaşımıza değil, da hoş değil, değil. <gülüyor> <gülüyor> tamam. ee, Ben yine böyle köşede oturup... ...izleyip arkadan laf söyleyen insan... pozisyonunu dönmeyi tercih ediyorum. Çünkü bugünkü... Programdaki müzikleri daha evvelinde dinledim. Ümit yine biraz naif söyledi ama <gülüyor> çok da e, estetik değerinden şüphelerim olduğu için bugünlük böyle olsun. O zaman başlayalım. Ne evet, dersiniz? Teşekkürler. İlk şarkımız evet. e, Ankara Hukuk Oytası Marşı. E, i̇sterseniz dinleyelim. Aslında ee, biz bu, bu programlarda marşlara karşıyız ama yani ben daha doğrusu <gülüyor> da. Marşa özellikle yer vermemizin nedeni şu tabii ki 5 Kasım 1925 kuruluş, tarihi Ankara Adliye Hukuk Mektebi. Ve cumhuriyet tarihinin sembol bir hukuk felütesi. Bir marşını dinleyelim Ankara Hukuk Felütesi marşını. Onun sonrasında da isterseniz bu üzerine... Bu marşla Türkiye'de hukukla ilgili neler söyleneceğiz? Evet ]iniz? özellikle hukukçu kimdir? Hukukçunun rolü nedir? Evet. Ee, i̇lk parçamızı dinleyebiliyor muyuz diye bakıyorum. Evet. Ee, Ankara Hukuk'tan marşımızı dinleyeceğiz. Evet ilk şarkımız Ankara Hukuk Felütesi marşı. ...ben yani hani bununla başladığımız şey yapayım. İlk önce... Zaten sözleri yeterince bunu açıklıyor. Tam da onu hani biraz konuşalım istiyorum. Çünkü e, biliyorsunuz Atatürk Hukuk Mektebi'nin kurulmasını bir hukuk devriminin başlangıcı olarak e, nitelendiriyor. Ve e, Ankara Adliye Hukuk Mektebi de Cumhuriyet'in aslında ilk yüksek öğretim e, kurumu. E, biraz e, açılış konuşmasındaki birkaç notu söyleyeyim. E, Atatürk'ün... Ankara Adliye Hukuk Mektebi ile ilgili olarak eskimiş, sistemsiz ve kendini yenileme olanağından yoksun hukuk ve bunun uygulayıcılarının Osmanlı devletini gerileten baş nedenler olduğu tespitini yapıyor öğrencilere yaptığı konuşmada. E, bu nedenle de eski sistem içinde yetişmiş hukukçuları güvenmediğini, e, bunun için yeni hukukçulara ihtiyacı olduğunu... Ee, tabii ki yepyeni uygar esaslara dayanan bir hukuk sistemi kurulacak. Ve burada eskisiyle ilişkisini kesmiş yepyeni bir hukukçu kuşağı. Yani özellikle eskiyle ilişkiyi kesme e, bayağı bir vurgulu. Ve e, en önemli vurgularından bir tanesi de tabii ki devrim hukukunu uygulayan. E, yorumlayan ve yayan hukukçuları yurda salmak. Zaten e, şarkının sözlerine yani marşın sözlerine baktığımızda da ee, sadece bir hatırlatma olarak hemen yine dinleyeceğimiz şey bu. adadık kendimizi kanun için hak için hakların şereflerin bekçisi olmak için bağımsız Türkiye'de al beyaz bayrak için hakların şereflerin bekçisi olmak için. Ee, tabii ki aslında bu eski hukuk deyince hemen aklımıza İstanbul Üniversitesi <gülüyor> gelmeli çünkü. Evet yani ilk ilk hukuk mektebi deyince ben de itirazlarımı <gülüyor> hazırlanıyordum ama. <gülüyor> ee, orada da tabii ki hani cumhuriyet tarihinin ilki olarak ve misyon olarak da yüklendiği şey olarak söyleyebiliriz çünkü... Biraz bakınca 17 Haziran 1880 kuruluş kabul ediliyor İstanbul Üniversitesi'nin ama bir tartışma da var. Özellikle özellikle Mektebi Hukuki Sultanının Darülfünun'un Sultani içinde eğitime başlayan bir 1874 tarihli bir hukuk bölümü var. Onun içinde 1874'e kadar giden bir İstanbul Üniversitesi Hukuk ihtisası var. Ve Fakat... zaten 1878'de bir İstanbul Barosu Tabii. var. Ee, ama işte Ankara Hukuk Fakültesi ile başlamamızın en önemli nedenlerinden bir tanesi 1925 ve artık yeni bir dönem eskiyle ilişiğini kesmiş yeni bir hukukçu. Hani umutla başladık umut demiştiniz evet. ee, ama bekçi lafı bayağı bir geçiyor bayağı bir şekilde vurgulanıyor. 1878'in yani şu açıdan önemi var hem işte ilk anayasa... İstanbul Barosu'nun kuruluşu kabul edilen ve hatta Türkiye'de avukatlığın kuruluşu kabul edilen bir tarih ve e, tabii arkasından 1809 Anayasası ve devrimleri var ve bu buralarda aslında hukuk yani şimdiki anladığımız hukukla ilgili ilk şeyler atılmış temeller atılmış ee, yani şu anda bizim özgürlükçü demokrasi ve hukuk dediğim şeyin temelleri atılmış ama bu sizin söylediğiniz Ankara hukukla ilgili Tabii ya yani başlangıç şey, aslında Cumhuriyet çok önemli tarihini. bir şey, evet. peki ben şeyi sormak isterim hani bu hukuk eğitimi şimdi hukukçu kimdirle başladık aslında ikiz bugünü nasıl görürsünüz yani hala bu marş bugün de geçerli bir marş mıdır sizce hukuk eğitiminde e, bu yani bu marştaki ereği yani ideali Amacı hakikaten şu anda özlememiz lazım, istememiz lazım. Ben biraz bekçi lafına çok fazla takıldım. Gülşah'ya istediği zaman araya <gülüyor> ama ben de biraz bu bekçi lafı tam Şimdi oturmadı. Bekçi gibi. lafı yani ona kalırsa terminoloji olarak bizim programlarımızdan birinin. Konuğu da Rana Aybay Hoca'yı biliyorsunuz. Hem anayasacı hem insan hakları hukuku hocası hem de Bosna Hersek İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'yi temsil eden bir yargıç. O mesela hukuk güvenliği programındaki güvenlik sözcüğünün biraz böyle polisiye bir şeyi anımsattığını söyleyerek eleştirdi. Aslında tabi bu sözcükler de önemli. Ama biz e, gerçekten e, e, yani hukuku demokratik bir toplumun inşası için hukuku buna duyulan ihtiyacı bununla ilgili duyarlılıklarımızı bir bekçi olarak bir işte savunmacı olarak bir güvenlik ihtiyacı olarak ifade edebiliriz diye düşünüyorum ya bu şeylerin e ...abartıların veya metaforların çok sakıncası Takın olmadığı oynarsınız. kanaatindeyim. Ee, sadece belki hukuk camiasındaki kişilerin daha yakınen bildiği bir İstanbul-Ankara hukuk atışması vardır bilirsiniz. Ee, burada tabii ki marşın içerisinde özellikle Ankara hukuk marşında Atatürk'ün elleriyle açılmış fakülte vurgusu da... ...bir alttan da olsa bir İstanbul hukuk de bir gönderme olarak duruyor. Evet. Aradan şöyle biraz zaman geçsin. 1925, peki 1925'te yeni bir umut, e, yeni bir hukuk anlayışı e, bir şekilde kurulacak. Peki 1970'lere biraz böyle hızlı şey... Madem 1925 dedin, orada bir şey söyleyeyim. Mesela 1926 e, bizim hukuk tarihi açısından çok önemli. E, çünkü 1926 Medeni Kanun, Borçlar Kanun'un ve birçok kanunun... İsviçre'den ve e, şeyden e, Avrupa'dan iltibaz edildi yani bir anlamda tercüme edilerekten e, hukuk sistemimize sokulduğu tarih 1926 Medeni Kanunu da öyle Borçlar kanunu da öyle sanıyorum e, Ticaret Kanunu da öyle bu 1926 yani 25'in hemen arkasından 26 bu açıdan önemli bir tarih diye de. Yani onu da hatırlatmak. Tabii da o zaman var. bir ufak hatırlatma da yapalım. Ee, tabii üzerine çokça tartışılan, farklı görüşen Mahmut Esat Bozkurt'un da çok ciddi bir emeği var. Ankara e, Hukuk Üniversitesi'nin kurulmasında. Ee, evet. Onun emeği var. Tabii Mahmut Esat Bozkurt'la ilgili eleştirilerimiz de var. Evet. Yani onları da unutmayalım. Tabii. O eleştiriler. Ee, yani belki yaklaşım. Cumhuriyet rejiminin e, şeyine ruhuna bile e, e, çakışmayan diyelim yakışmayan demeyeyim de, çakışmayan e, sözleri, açıklamaları var. Hatta işte ceza kanununda e, İtalya'dan e, iktibas ediliş tarihi, e, Zanerdelli yasası olarak bilinen yasanın e, aynı tarihlere geliyor. Daha sonra 1930 İtalya'daki Mussolini rejiminden sonra, ...işte o Adalet Bakanı Rocco dönemindeki devleti koruma yasası... ...ve o zaman o düzenlemeler bizim ceza kanununa da 1930'dan sonra iktibas ediliyor diyelim. Şimdi o zaman hukukçu kimdir sorusunu kısmen cevaplamışken... ...şimdi de kimin hukuku sorusuna geçelim. Var olan, uygulanan hukuk, kimin hukuku... ...tabi ki sorunun cevabını en hızlı zamanlarda 1970'lerde arayacağız... Şimdi dinleyeceğimiz parça sevgili avukatımız Arim Manca için gelsin. Buradan da ona selam göndermiş olalım. Karşıdır, sindanları tutuk evleri, iskence evleri hepsi halka dar. 24.9 Açık Radyo'da bir hukuk güvenliği programını daha e, sunmaya çalışıyoruz ve bugün e, programımız hukuk politik ve e, hukuk Politikin iki değerli e, hukukçusu tarafından işgal edilmiş durumda. Bu maaşların nereden geldiğini biliyorsanız <gülüyor> bu maaşlar oradandır. E, evet. evet. E, bu parçayı şeyle başlayalım aslında. İlk e, parçamız e, hukukçu kimdir? Yani bunu akademiden biraz iktidar tarafından cevap verirken şimdi 70'li yıllarda tabii kimin hukuku? Aa, bu hukuk kime ait sorusu. ...biraz şarkı hakkında... ...bilgi vereyim tabii ki Efsane Ankara Sanat... ...Tiyatrosu, siz çok iyi hatırlarsınız... Ast. ...Astı ve Gorki'nin... ...Anası o Brecht'in yorumuyla... ...ne güzel şeyler çıkmış oldu, o 1 Mayıslar... Evet. ...ondan sonra tabii ki... ...bu parça Sarper... ...Özsan tarafından... ...bestelenmiş, aslında oyun için bestelenmiş... ...bir şarkı ve sözleri... ...Bertol Brecht'ten uyarlama... ...bir de tabii ki anmadan geçmeyelim... ...Cem Karaca'nın Dervişan'la... ...ortaklığı olan... ...o müthiş albümleri, bu da onun son albümüydü... Ee, ...yakın dönemde de gezi eylemlerinde çokça söylendi... Ee, ...bayağı cesur... ...bugün içinde... ...tabii ben bu soruyu o zaman sorayım... Ee, ...kimin hukuku... Aa, ...burada artık o 1925'lerde... E, ...bekçi veya yeni e, hukuk... E, ...ve o, ütopya... ...yavaş yavaş yerini başka bir gerçekliğe bırakmış gözüküyor... ...ne dersiniz üstadım... Doğrudur. Bakın müziği dinleyelim göreceğiz kimin hukuku. <gülüyor> o zaman yine aynı albümden bir parçayla devam edelim. Daha sonra daha bütünlüklü olarak bu kimin hukuku meselesini konuşalım. Yine Cem Karaca'nın aynı ortaklığı, aynı ortaklığıyla beraber gelen bir ihtarname parçası var. İhtarnamede de ihtarname özellikle hukukçular yakından bilir. Herkes de aslında bilir. Üstad'ım ihtarname kısaca söyler misiniz bu iki kelime? Yani en azından bu kukalığını biraz daha yabancı olan kişiler için nedir ihtarname? E, i̇htarname ya da ihbarname e, taraflar arasındaki ilişkide karşı tarafın yazılı ya da yazılı olmayan Hı. edimlerinden birini ihmal etmesi halinde veyahut da o edimleri yanlış yerine getirmesi halinde. Ona bu edimlerini yerine getirmesi konusunda yapılan bir i̇şte uyarıdır. Tabii. Genellikle genellikle tabii bu noterler tabii. E, aracılığıyla yapılır. Şimdi tam da işte bu ediminin yerine getirmeyen bir iktidar erkine burada vatandaşın gönderdiği bir ihtarname. Yine Cem Karaca parçası yine Dervişan'la yaptığı ortaklıktan gelsin. İhtarname çeken Türk halkı. Çekilen siz, siz Siz Siz Konu Bal gibi bilirsiniz Çöl babo yok babo yok yok yok Kum kum kum kum babo kum gibi yok Kum kum kum kum babo kum gibi Evet 94.9 açık radyoda devam ediyoruz. Hukuk politik işgali devam ediyor. <gülüyor> Ee, şimdi kimin hukuku sınıf ve bütün bu meseleleri sorarken tabii ki alttan alta bir şey kaynıyor. Ee, bu da e, en azından hukuk cephesinde veya diğer tarafında da cevapsız bırakılmayacak bir alana doğru gidiyor. Ee, çünkü kimin hukuku işte panzerleriniz, kelepçeler. Halka karşı, işkenceler, evet, işkenceler. Hatta girişe bakar mısınız? Ne kadar iddia? Bugün böyle bir şey yapabilir miyiz? Ne dersiniz üstü Çeken Türk halkı, çekilen siz, siz, konu bal gibi bilirsiniz. Bence, bence yapıyoruz gibi geliyor. Hı. Evet. Yani o zaman buradan ben bir deneyim evet. sadece. Çeken Türk halkı, çekilen siz, siz, konuyu bal gibi bilirsiniz. Evet doğru. Ben burada bilmeyenler için konunu, konuyu yazayım. Adalet ve hukuk güvenliği. İhtarnamenin konusu budur. İhtarnameyi çeken sizsiniz ama efendim. Hayır, Bay hayır, Bayram Belen mi? Türk biz, halkı. Biz burada Türkiye yani halkları Türkiye'nin bütün insanları için burada bu ihtarnamenin sözcüsü oluyoruz. Bir avukatız vekiliz ya. <gülüyor> Vekaleten Tamam vekaleten. efendim <gülüyor> Vekal, Ben çekmiyorum Burada cezaevinde bulunan ıı, arkadaşımıza da bir selam göndermiş olalım Asaleten ve vekaleten Selçuk evet. Çağdaş Okulçular Derneği'nde yapmış olduğu o güzel savunmanın başlığıydı Evet ee, Onu da eğer tabii ki o metni bulabilirsiniz Okumanızı tavsiye ederim Hukuk Poetik'te de erişebilirsiniz Bir kitabı da yayınlanmıştı bunu izleyicilerimize, evet. dinleyicilerimize söylüyoruz. Evet. Şimdi kimin hukuku sorusunu sorduk. Dediğim gibi Cem Karaca'dan iki parça dinledik. Şimdi biraz daha tabii şeye geçelim. Son dönemde de belki sıkça karşılaştığımız bu düşmanla savaş hukuku. Evet. Özellikle muhalif olan, iktidara muhalif olan kişileri hukuktaki o güvenlik ilkesinin de temel prensibi olan aynı standartların uygulanması meselesinin yer yerdiği Çoğu zaman ihlal dildiği, farklı uygulamaların, istisnaların uygulandığı bir alan olarak tanımlanıyor düşmanla savaş hukuku. Son dönemlerde de çok sıkça vurgulandı. Siz de bu kavrama ilişkin söyleyeceğiniz birkaç şey varsa ondan sonra da aşık Ali Nurşani'nin biraz hani... Ee, geçmişten beri gelen e, bizi bir muhalif görüyorsunuz e, çevresinde dolaşan bir şarkısını dinleteceğiz şimdi e, yani demokrasinin ve e, çağdaş hukuk anlayışının e, ortaya çıktığı e, Avrupa'da bile bugün e, bu e, düşman e, hukuku e, kavramı ve bunun da temeli olarak e, hukuk güvenliği değil güvenlik hukuku anlayışının ağır basması neden oluyor. Bu konu tartışılıyor. Hatta bu konunun gerekçelerinden bazıları da işte yani siber saldırı, siber saldırı koşulları, bu nedenle güvenliğin sağlanmasının hukuk güvenliğinden daha önemli olduğu bu bakımdan hatta işte bir eylemi cezalandırmak için bir teşebbüsün olması lazım. Bu nedenle yasalar eksik teşebbüsü, tam teşebbüsü ve tamamlamış eylemi cezalandırırlar. Ama hem bizim hukukumuzda hem Avrupa'daki hukuk sisteminde hatta İtalyan ceza hukukunda açıkça hazırlık hareketlerinin cezalandırılamayacağı söylenir. Ama bugün Avrupa'da da başlayan bu akım nedeniyle ee, ...hazırlık hareketlerinin bile ki istisnadır bu, tehlike suçlarında vardır... ...hazırlık hareketlerinin bile cezalandırılmasına ilişkin düzenlemelerin yapılmaya başladığını görüyoruz. Sonuçta da bu düşman hukuku şeklinde e, somutlaşan bir e, hukuk haline geldi. Ee, hemen bir ufak piyasada atmayla parça önce 25'te başladık. 25'te başlarken yeni bir hukuk eski... Hukuk, e, oradaki var olan adaletsizliklerin aslında Osmanlı'nın çöküşüne neden oldu. Artık e, yeni cumhuriyette yeni bir hukuk anlayışıyla başlayan bir marşa başladık. E, şimdi 70'lere geldik, 70'lerde kimin hukuku sorusu çokça sorulmaya başlandı. Ve özellikle hukuk mağduru olan, iktidara muhalif olan kişilerin isyanı e, ve sonrasında da eğer bizi yargılayacaksanız hani Ahmet Kaya'nın sözüyle tarihle yargılayın, iki gözün felsefeyle anlayın, bilimle anlayın şeklinde bitireceğimiz iki parça çalacağız. Şimdi onu söylemeden evet. evvel bir şey daha söyleyeyim. Mesela Osmanlı'nın yıkılışının sebebinin işte bu hukukla ilgili e, uygulamaları olduğunu söyledik. Aslında Osmanlı da bu bir şekilde itiraf ediyor Bugün halen Hakimlerin, mahkemedeki heyetlerin arkasındaki e, adalet mülkün temelidir sözcüğü Osmanlı'dan gelme bir sözcük. Bunu ben birçok yerde de söylüyorum. Ve bunun anlamı e, yani e, mülk memaliki Osmaniye yani Osmanlı'nın mülkü toprakları anlamında ve adalet mülkün temelidir sözcüğü de eğer bu topraklarda adalet olmazsa bu toprakları koruyamazsınız. Sınırlarınızı koruyamazsınız anlamında ee, hakikaten e, bunun da sonuçları Osmanlı'nın son zamanlarında görülmüş. E, çağdaş, e, demokratik bir toplumu sağlayıcı e, bir hukuk ihtiyacı ortaya çıkmış. Ama zaten bize göre şu anda savunduğumuz hukukun özellikle ee, insan hakları e, hukuk açısından e, çerçevesi belirlenen kurum ve kurulların, Birleşmiş Milletlerin, arkasından insan hakları evrensel demecinin, insan hakları Avrupa Sözleşmesi'nin ve bunların ulusal ve uluslararası denetim mekanizmaları olarak bugün bizim anayasa mahkemesi ama önden evvel Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, bütün bunlar ee, aslında dünyada yaşanan iki çok ciddi kanlı savaşın sonucunda dünya insanlarının bir araya gelip bunları önlemek için oluşturdukları kurumlar, Birleşmiş Milletler, işte, insan hakları evrensel Beyannamesi, insan hakları Avrupa Sözleşmesi ve bunun içinde bir de ulusal, e, mercilerin Türkiye imza atmış 50 tarihinde Roma'da bunu atmış ama Türkiye bu imza attığı sözleşmeyi uyguluyor mu uygulamıyor mu veyahut da Yunanistan uyguluyor mu uygulamıyor mu Almanya uyguluyor mu demokrasinin beşi İngiltere uyguluyor mu uygulamıyor mu bunların uluslararası denetim mekanizması olarak insan hakları mahkemesi kurulmuş ve orada bu hukukla ilgili artık yeni kriterler oluşmuş evet ee, o zaman efendi müstadımız Bahri Belen'in söylediklerine aşık Ali Nurşahani bu davamız demokrasi davası verirsin hakkımız bitsin kavgası diye özetlemiş. I came back. I came back. son bulmadık hakim bey hakim bey Açık radyo programı hukuk güvenliği programındayız. İsterseniz hemen arkasında çok kısa bir şey var. Beni tarihte yargıla Ahmet Kaya onu da dinleyeyim ondan sonra üzerine konuşalım. Ondan da çok kısa bir girişini dinleyeceğiz. Titrek bir mum alevinin havaya bıraktığı bulanık bir iz ve göz gözü görmez bir sis değildik biz. Beni bilimle anla gözüm. Felsefeyle anla ve tarifle yargılan. Aa, tekrar merhabalar. Şimdi bu iki parçayı ard arda arda e, dinlememizin bir nedeni de şu e, bari üstadım. Siz özellikle 70 sonlarında e, birçok davaya girdiniz, e, birçok orada devrimciyi savundunuz. E, o dönemlerde şekillenen bir savunma e, altyapısını da burada görüyoruz. Yani tarihsel bir bütünlük kurma. Beni tarihte yargılayan Mustafa Supiler'den beri gelen e, bir anlayışın bir... E, ekolün temsilcisiyiz, bir geleneğin temsilcisiyiz e, demokrasi kavgasıdır bizim kavgamız e, herhalde bunların en çok yoğun görüldü senin de avukatlık e, tecrübeniz 70'li e işte, yılların sonu işte biliyoruz yani e, yıl, 68 evet. sonrasındaki sup, davalar özellikle sup, değil mi? işte e, Türkiye Komünist Partisi'nden İstiklal Harbi için Türkiye'ye yani e, e, bağımsızlık savaşına katkı yapmak için gelirken Karadeniz'de öldürülen 15'ler var. Onlardan bahsediyor ve aslında yani e, hep söylüyorum bir ülkede siyasi cinayetler sona ermezse veya siyasi cinayetlerin sorumluları yargı önüne gelmezse o ülkede demokrasi ve o ülkede hukuku ve hukuk devletini inşa etmenin imkanı yoktur. E, tabii muhalif olanlar, emekçilerden yana olanlar emekçilerin sözünü söyleyenler, sendikacılar, muhalif insanlar, şairler, yazarlar ki Türkiye Cumhuriyet tarihi bu insanlarla dolu. Bu konuda e, yapılan hukuksuzlukların hep bitmediğini ve ki Ahmet Kaya 12 Eylül 19 sen, sen sonrası da yargılandı. E, yani sıkı üretim. E, mahkemeleri döneminde de yargılandı diye biliyorum. E, Bir Birçok insan yargılandı. E, legal partiler Türkiye İşçi Partisi'nden, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nden legal olmayan e, siyasi e, hareketlerden insanlar yargılandı. işkenceler oldu. Ağır cezalar verildi. Muhalif olan herkes barış derneği. Barış isteyen bir dernek başkanları yargılandı. E, tabii ki bu yargılamalar ve hukuksuzluklarla ilgili o toprakların şairlerinin, şarkıcılarının, bestecilerinin de e, bunları söylemesi çok haklı aslında geleni aşikali Nuruşhani tek cümlesinde söylüyor. Bu davamız demokrasi davası. Evet. Şeyi çok hoşuma gitti. Hani böyle çok basit net bir cümle. Verirsin hakkımızı bitsin kavgası demesi. Ahmet Kayan'ın da özellikle beni tarihte yargıladığı bir ideal hukukçu tipi de gözüküyor. Sanki beni bilimle anla. Evet. Felsefeyle anla. Ondan sonra tarihle yargıla. Yani muhalefeti susturmak ve bir otorite kurmak için koyduğun Pozitif hukuk dediğimiz hukuk kuralları normları değil de gerçek adaleti sağlayan hukukla ve bunun da temeli zaten nedir? Bilimdir, bilimle yargıla. İnsanlık tarihinin gelişim sürecine yaptıklarım aykırı mı yoksa uyuyor mu onları teraziye koy. Beni öyle yargıla, tarihle yargılarken, bilimle yargıla derken bunu söylemek istiyorum. Bu arada keşke de o dönemin özellikle davalardaki yapılan savunmalar verilen o ifadeleri görebileceğimiz e kitaplar daha çoğalsa derlemeler. Evet var. Buradan da bizi dinleyen e, dinleyicilerimize özellikle buna meraklı olanlara da bunları, bunları <gülüyor> yakın zamanda hukuk politikte evet. bulabileceğimizi düşünüyorum. Aa, evet ama onun dışında da araştırmacılara derlemecilere buradan bir sesimiz ulaşır umarım. Bunları daha çok karşılaşır. Şimdi biraz daha böyle hani e, tabii bunların arasında avukatlarla ilgili çok fazla parça bulmak e, kolay olmuyor. Daha çok hakim bey, savcı bey, fakat avukat yok ortada yani. Evet, ama şey, şey, zaten halkımız e, avukatlardan şikayetçi değil ki. Hı. Yani ben diyor Me, ki metiye de yok. Ya, ah şöyle güzel avukatım. Var var, öyle, avukatım. Var, var var. O zaman bir sonraki programda <gülüyor> bence onu bulalım yani. Evet, evet. <gülüyor> yani... diyor ki işte yani diyor ki ben benim zor zamanımda sen vardın avukatım diye şair söylüyor. Şimdi halkın yanında olmuş avukat. Savunmanın yanında, hak arama özgürlüğünün yanında olmuş. Yani hata yapan avukatlar yok mudur? Yanlış yapan avukatlar yok mudur? Olmuştur tabii. Ama genellikle avukat, yani vatandaşın, yurttaşın, işçinin, emekçinin, hatta hakkı olan herkesin yanında olmuş. Şikayetçi olan kim? Devlet adına efendim e, soruşturma başlatan devlet adına iddianame düzenlene, savcılar devlet adına iktidarı korumak düzeni korumak için karar veren yargıçlar bunların kararları bilme tarihe insanlığa ve evrensel hukuka aykırı olduğu sürece e, şairi de siyasetçisi de muhalifi de avukatı da tabii bundan şekvaçi olacak, şikayet edecek. Onun için şikayet daha çok hakim ve Yani şikayetçi olacak bir konuma gelmediğimiz sürece hakkımızı çok fazla şarkı yapılmayacak. Ben Türkiye. de bir cümleyle gidebilir miyim Maria? Şimdi Ümit de söyle de hakim ve savcı bey şikayetler. Aslında yargının, hukukun ve yargılama pratiğinin içerisinde bu bizim kadın hukukçuların da şikayet ettiği bu yargının erkekliği ve işte cinsiyetçi yönünün bir yansıması da bu şikayetlerin hep hakim bey ve savcı bey <gülüyor> şeklinde <gülüyor> olması bunu söylemeden edemeyecektim. <gülüyor> Trollemem bu kadar. İyi, iyi, i̇yi söylediniz zaten bu konuda biliyorsunuz e, yani ciddi bir e, araştırma yapıldı yani e, erkek e, e, e, e, egemen bir yargıç, erkek egemen bir savcı anlayışı yanında bir de e, her şeye e, devletin güvenliği e, işte e, açısından askeri bir mentaliteyle bakan yargıç ve savcı anlayışı var. E, ben de hep söylüyorum, diyorum ki yani bu ülkenin Dış güvenliğini ordu sağlayacak. Bu ülkenin iç güvenliğini polis, jandarma ve diğer güvenlik birimleri sağlayacak. Ama hukuk yurttaşın, bireyin ve hatta kolektif e, hakların savunucusu olacak. Yani haklar ve özgürlükler konusunda devletin ibresi ne kadar lehe ise veya devletin ibresiz haklar ve özgürlükten yana ne kadar ağır basarsa o devlet hukuk devleti ve demokratik e, devlet olacak. E, ama e, yani bizim yargıçlarımızın kültüründe, e, savcılarımızın kültüründe, yani erkek bir anlayışın yanında böyle bir anlayış da var. E, bunları Mithat, Mithat Sancar ve arkadaşları bir bilim ekibi daha evvel çok Güzel araştırdığı ve rapor haline getirdi. Ee, Mütat Hoca'ya da buradan e, tekrar selam ve sevgilerimizi iletmiş olduk. O zaman e, şimdi bir sonraki parçamıza geçeceğiz ama bu arada Hakime Hanım, Savcı Hanım şeklinde parçalar varsa gönderebilirseniz seviniriz. Ee, Gülşah Üstadımın da söylediği e, şeye katılarak altını çizelim. Var öyle söyleyeyim. bir nasıl da e, kıydın e, Hakim Hanım diye öyle bir şey var galiba. Üstadım bunları toplayalım bir sonraki şeyde. Şimdi e, hepimizde biraz böyle hani avukat daha geçiyor. Savunmanlık yani avukatlık yerine savunmanlığın daha böyle ciğerden girdi ve hukuk fakültelerini seçmemizde değil... yok o türküde yanlış bir şey var o e, on... şey e, çıktım belen kahvesine türküsünden birden aklıma geldi ama e, Hakim Hanım'la ilgili bir şikayet e, şekfa içeren bir şey de, şiir ve müziğin de olduğunu anımsıyorum. Yani sorun. o zaman hem erkeklikte daha de bir ciddi bir sorun oldu ortada. Bunu ayrı bir tartışalım. Ee, şimdi e, avukatlık, savunmanlık noktasında bizleri çok etkileyen e, bir yandan da hukuk de her dönem dinlediğimiz aslında başlangıcımız diyeceğimiz bir parça şarkışta buradan da Deniz Hüseyin Yusuf Üç Fidan için ve Halit Çelenk için de kocaman bir selam ve saygı olsun evet Şimdi onların e, bu üç kişinin avukatı üstadımız evet. Halit Çelenk için şarkışta grup yorum şarkışta ya düşürmesin o Denizi gezmişin yolu, yemerek de çevirmişler. Deniz... 4.9 Hukuk Güvenliği programındayız ve hukuk güvenliği programı hukuk politik tarafından işgal edilmiş durumda <gülüyor> Aa, çok memnunum, memnunum. Ben bu hemen bunu dinledikten sonra tabii ki hem Gülşah Üstad'ımla hem de sizin için şöyle Halil Çelik için bir iki tane şey almak isterim duygunuzu almak isterim. Şimdi programın başından beri benden üstat diye bahsediyorsun. Öncelikle onu sana iade ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> üstad diyeceksek birine elbette o kişi Halit Çelenk'tir herhalde. Benim açımdan şahsi olarak söyleyeceğim bunu. Ee, sadece bir e, kaba savunmanlık değil. Aynı zamanda hukuk felsefesini, e, tarihti hukukun rolünü de savunmanlığına katabilmiş bir insan olarak benim önümde bir nevi bir ekol olarak durur kendisi. Ona bir e, saygıyı ve selam ben de iletmiş olayım. İdeal ve ideal hukukun ve hümanist hukukun temsilcilerinden Hı. ve uygulayıcılarından Halit abi. E buradan saygıyla şey yapıyoruz ama üstad, üstad şey nedir? Avukatlık e, dünyasına Yani nasıl? aslında başka rütbemiz yok. O, için o O tek anlamda. tek o kıdemi yani. ifade eden e, saygıyı ifade eden yani kıdeme saygıyı ifade eden bir deyim diyebiliyorum. E, bir de madem Ali Çelenk'le ilgili bu konudan bahsettik ee, Ümit'in de Halit Çelenk'le ilgili bir abi. çalışması var Rona Hoca ile değil mi? Evet evet o şimdi en, en son Kor Kitap'tan yayınlandı. Ee, Halit abinin ki Halit abi kavramı çok önemli çünkü e, Halit Bey denmemesini isterdi. Aramızda çok ciddi bir yaş farkı olmasına rağmen bana Halit abi derdi. E, tabii şimdi Deniz Gezmişler'in... Halit abisini e, 77 doğumlu Ümit Alttaş'ın da Halit abisi olabilmesi çok ciddi bir gurur meselesi. Denizlerin o... Halit abisi olduğu kadar Denizlerin Şekibi ablasıdır Ay, da tabii. aynı zamanda. Tabii anmadan geçmeyelim. Yani Şekibi ablası da Denizlerin şekibe ablası diye geçer öyle. Özellikle evet. şekibe Çelenk'in de hani şeyi hatırlatmasını yapalım. Şekibe Çelenk o da İstanbul Hukuk Kuvvetleri'nin mezunudur. Evet. Deniz gezmişlerin idamından sonra da artık ben bu ülkede avukatlık yapmayacağım diye savunmanlık mesleğini bırakmış. Ve ondan sonra gelen çoğu insan da Şekibi ablası olmuş bir insandır. Onu da buradan... Saygıyla selamlarımız umarım ulaşır. Evet, evet. Halita Bey'in e, yani e, abilik diye anılmasının başka e, kişiler tarafından da ifadesi var. Mesela müşir Kayacan Polat der ki bizde başka demin söylediğim gibi hiçbir rütbe yok. Bizim tek rütbemiz kendimizden büyük olanlara abi derdik işte. Ya o da e, kendinden büyüklere abi der. Bizde mesela ...ne diyoruz? işte Halit abi... Evet. ...Müşir abi, Alp Selek... ...Alp abi... <gülüyor> ...işte Nebil... ...Varı, Nebil Hı. abi... ...yani onlara abi der. Bir tek tabii... ...Oranapay'dın... ...çok önemli işte yasada... Hı. ...mahkemelerinin... ...o dönemde İstanbul Karosu'nun... ...bunların... ...davasına kimse bakmayacak diye... ...açıklamasına rağmen... ...korkmadan savunmanlığını yapmış... Ee, ...Orhan Bey'le ilgili... ...Orhan Abi bir türlü... ...dilimize alışmamış. <gülüyor> Orhan... ...Orhan başkan. Tabii bu abiyle beraber bir de zannedersem... ...şey var Ottu çıkışta olan Hocam. Yani evet, o, Hocam... O, o, o, ...Özellikle Hüseyin Cevahirler ve... ...Ottu'da mı çıkmıştır? mı çıkmıştır? Evet, Ottu olarak söylüyorum. Murat Belgen'in... ısındı şey yapıyordu. Tabii ki... ...yanlışım yoktur umarım. hani O bey ve benzeri şeyden kurtulmak için... ...bizde de üstad... Şey kaldı galiba. O işte mesela eski e, sosyalist kültürde, eski sol kültürde e, mesela e, bey lafını sevmezlerdi. Hmm. Ne ağız ne beyiz. E, şeyinde de Mahzuni'nin bir ihsanini de vardır. Ağılığa paydos, evet. bey'e nihayet diye. Onun için o e, bey lafını eski sosyalist kültürde insanlar sevmezdi, beğenmezdi. Onun için ben Gülşah izniyle Gülşah Hocam diye devam edeceğim. <gülüyor> e, şimdi e, özellikle Ulaş Özlem'ine teşekkür ediyorum. Çünkü bu parçayı da o seçti. E, aşık Nuri Yücel. E, fakat öncesinde tabii ki bir Polo ailesi var. Bayağı bir gündemi tuttu. Hiç takip edebildiniz mi? Bir Polo ailesi e, tutuklandı. Canlı yayına çıktı. Yani bayağı bayağı bir şey. E, canlı yayında bir Polo ailesi izledik. Onun üzerine de bence bir program yapmalı ve konuşmalıyız. Şimdi hep böyle e, kimin hukuku, sınıf ve benzeri şeyleri konuşurken bir ceza gelsin. Yani daha adli vaka gelsin. E, bir dinleyelim ondan sonra üzerine konuşalım. Aşık Nuri Yücel'den gelecek hakim bey. Şahit Hasan Karataş. Şahit Ahmet İmanoğlu. Kuşmasan Ulu'na. Birinci şahit. Söyle bakalım ne diyorsun bu olaya? Murat hakim bey? Gözümle gördüm. <gülüyor> İkinci şahit, sen söyle. Evet hakim bey, ben de gördüm, Bu Bizansızlar, Allah'tan korkmadan. Pekala, evladım, bütün deliller senin aleyhine. Anlat bakalım bir diyeceğin var mı? Yalan söylüyorlar bu satılmış şerefsizler hakim bey. Suçsuzum vallahi. Bizi yaktı bunlar. Çocukların dışarıda aç perişan. Kimsemiz yok. Uzun zamandır içerideyim. Mahkum olursam darmadağın olur hakim bey. Yazık olur bizlere. Sen bari acı, umudumuz sende. Adaletine sunuyorum hakim bey. 94.9 hukuk güvenliği programında. Açık radyodayız. Ee, ne diyorsunuz? Ceza usulü açısından her şey yolunda gitti mi? Aksadı mı? Bir şeyde. Ee, Tabi bu, bu çok teknik bir konu. Biz e, görünen e, yönüyle aksamaları Konuşuyoruz yoksa bu ayrıntılara girersek e, hiçbir zaman bitmez. Çünkü zaten hukuk ve hukukun uygulaması yaşamın kendisidir. Yaşamın her alanında, soluduğumuz nefeste, yürü, attığımız adımda e, her yerde e, hukuk var ve hukuk düzenlemeleri var. Biz diyoruz ki ideal hukuk, tarihe, bilme, akla ve insana uygun hukuk olsun ee, ve e, konulan normlar kurallar e, işte e, yazılan e, yazılar çıkan gazeteler adaletten yana olsun iktidardan yana olmasın Bütün feryatlar bütün e, şekvalar <gülüyor> buradan kaynaklanıyor O zaman e, bari üstadımın tam da ideal hukuk demişken 70'ler ve 80'leri böyle kapatırken 21. yüzyıla gelelim. 21. yüzyılda güçlü hocam zannedersem 2000'li yıllarda başlıyor. Şimdi 2000 sonrasına ilişkin Ruhi Su'nun 70'lerden umudunu nasıl bir hukuk düzeni nasıl bir toplum düzeni onu bir dinleyelim. 21. yüzyıl insanlarıyız Ruhi Su. 20. yüzyıl insanları insanları dünya sulhü tam gripleri kavurma verir dünyaya Yönetim Kurulu, Yargıçlar ve Yargıçlarla ilgili insan olmalı, yapmak istiyoruz. benim ilgili bir güvenliği programındayız üstadım. Evet. E, ne ümit, Ümit e, bize bugün çok güzel e, müzikler ve sözleriyle açıklamalıyla bir program hazırladı. E, bu programı devam ediyoruz. Evet. Ne diyorsunuz? 21. yüzyıl insanları mıyız? E, 21. yüzyıl değil aslında e, ruhsu belki de. Bütün yüzyıllar boyu sürecek bir e, ideali açıklamış. Yani en azından şeyi vurgulayım. E, bir hatırla demokrasi için öldür demiyor. Açılan gülleri soldur demiyor. Hür bağımsızlığı kaldır demiyor. Her fert hür bağımsız insan olmalı. Evet. Saygılarımla evet, buradan. Ee, tabii 21. yüzyılda bu idealden bahsederken, bu umuttan bahsederken, günümüze gelelim. Artık e, hakim bey, savcı bey, hatta Abdullah Papurdan savcu bey şeklindeki şeyler ilk kez artık başka bir şeye dönüşüyor günümüzde hakim amca. Ee, hakim amca e, gelsin biraz günümüzde bakalım o noktaya geldik mi? Hakim amca. Haluk Levent'ten e, gelecek, dinleyeceksiniz. E, tabii ki teknik masadaki arkadaşımı ulaştım ve şimdi de Hakim Amca Haluk Levent. Önünde Savcı Amca Ama 94.9 Açık Radyo'da e, Hukuk politik işgali Devam ediyor. E, hakim bu... Amca Olmuşken acaba yeniden Gülşah Hocama dönsek mi e, Gülşah Hocam e, Hakim Amca Heksiyetçilik günümüzde de devam ediyor Evet Erkek hukuktaki erkek egemen bakış. E, ama yani bir gerçeği de ifade ediyor. Çünkü ...kadın savcı ben gördüm... ...yani işte 40 küsur yıllık... ...avukatlık hayatımda... ...hele son zamanlarda biraz daha fazla... ...gördüm ama genel olarak... ...hele Haluk Levent'in... ...bu şarkıyı... ...söylediği veya... ...sözleri hazırladıkları sırada... ...savcılar genellikle erkek olurdu... ...belki de işte genelde işte Anadolu'nun ücra köşelerinde de savcılık yapıldığı için işte savcılar otopsiye işte cinayet mahallelerine gittiği için kadınlar bunu yapamaz diye mi düşünülüyordu ee, olduğu için oysa ben uygulamada kadın savcıların e, özellikle bu tür olaylarda bile çok titiz ve çok daha becerikli olduğunu gördüm. Ama bunlar son zamanlardaki yaşadığımız şeyler. Evet çok uzun süre ama yani bir amcalıktan vazgeçmeme durumu var fakat amcalığa düşüşe ne diyorsunuz? Yani bey bey bey bey diye gider derken bir anda amca e, yani, ağla paydos beye nihayet dedik onun için <gülüyor> Peki, e, son bir parça dinleyelim Eğer çok son, az vaktimiz kaldı onla mı bitirelim o zaman onla bitirelim mi biz e, şöyle diyelim o zaman bu bizim yeni yıl için e, ikinci programımız e, yeni Yılı e, eski yılı kapatırken bu yılda hukuk, adalet, hukuk güvenliği e, özlemlerimizi dile getirmiştik. Aslında bu şiirlerde, bu müziklerde bu hukuk, adalet ve özgürlük e, ihtiyaçlarını e, adil hakim, adil savcı ihtiyaçlarını dile getiriyor. E, bize bu e, umudumuzu bu sene içinde yaşayalım e, diye düşünüyoruz. Belki bir programımızda, bugün tabii sadece Türkçe müzikler çaldık. Bir programımızda daha yabancı müzikler çalıp, oradaki hukuk anlayışına ona bir bakarız. Evet, Ama... Ben vaktimiz kalmadığı için söyleyemiyorum. Mesela Faruk Eren'in ...şeyle ilgili... ...çok güzel şiirleri vardır... ...onu duymamışsınızdır... ...onu bir başka programda anlatalım... bir şiir programı yapalım... Ee, evet. ...ben Gülşah Hocam'a son sözü bırakmadan önce... ...son parçamız Hakim Bey... Mehmet Erdem yorumuyla gelecek... ...Sezen Aksu Bestesi... ...Gülşah evet. arkadaşımızdan son sözünü dinleyelim... ...müzikle bitsin... ...öyle yapalım son sözü... ...ama bu mesela ilk başta başladık ...hangi hukukçu ve bu da tamamen alayına... ...isyan noktasında başlayan bir şey... ...gerçekten de isyanın zirvesi... ...Hakim Bey... Mehmet Mehmet Erdem evet, Gülşar. söz Gülşavcan'da. Son söz ağırdır. Onu söylemek zor. Ben sadece iyi e, dinlemeler dileyim dinleyicilere ve teşekkür edeyim bugün beni de buraya konuk ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür, de, de, de, teşekkür ederiz. saktan dillerimi hakim bağla durmaz gelsin jandarma polis karakoldan fikrim fiillerde mahpusasım eyvah San olurum, gün olur şahın devri devranda kanın üstüne kanın yapsalar sözü çar yazır. olmaz dursa hakim de can durmaz olmaz hukuk güvenliği